Yeşil Dağa programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Özgüler Demli Mutlu. Ben Gökşen Şahin. Bu haftaki programımızda tabiat ile ilgili gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz tabiat kanunu izleme girişimi sözcüsü Sayın Hüsrev Özkar'a olacak. Hüsrev'e telefonla bağlanacağız birazdan. Ama bu haftanın iki haberiyle başlayalım her zaman olduğu gibi. Öncelikle birinci haber, aslında iki haberimiz de Rize'den. Birinci haber olumlu bir haber. Basına inek sattıran HES davası olarak geçen davada bir zafe, olumlu bir haber çıktı. Onu paylaşmak istiyorum. Daha önce de paylaşmıştık sanırım Rize'de Salahra Vadisi üzerinde yapımı planlanan HES ile ilgili olarak çevre etki değerlendirme raporu ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Bunun üzerine bu kararın iptal istemiyle köylülerden bir tanesi dava açtı ve dava sırasında biliyorsunuz bilirkişi raporları gerekiyor. Bilirkişi raporuyla ilgili olan masraflar için 4500 liralık bir masraf olduğu basına yansımıştı. Davaya açan kişi ineğini satmak zorunda kalmıştı Kazım Delal. Tek başına değildi bu anlamda. Bu davayı diğer köylerle birlikte takip ettiler ama onun özelinde basına yansımıştı. Bir yandan bu dava devam ederken gerekli gereklidir kararı aldı. O dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı. Bu sefer de yine Kazım Delal Çet gerekli değildir kararın iptali için dava açtı. Yeniden bilirkişi raporuyla ilgili olarak masraflar çıktı. Bu sefer kredi almak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu hem Kazım Bey hem de diğer köylüler uzun bir süredir bu konuyla ilgili mücadele ediyorlardı. İşte sonunda olumlu haber çıktı. Rize İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararını iptal etti. Bu karar aslında diğer vadilerde ve doğal yaşam alanlarında sürdürülebilen, sürdürülen devam eden HES mücadeleleri içinde bir anlamda umut işi. Evet aslında Türkiye'nin her tarafında çeşitli mücadeleler işte HES mücadelesi termik nükleer maden mücadeleleri devam ediyor ve her gün hemen hemen her gün gazetelerde ya da internette duyuyoruz işte chat toplantısı yaptırılmadı işte chat raporu iptal edildi mahkemede mahkeme kararı bekleniyor falan diye bu konu cidden gittikçe Türkiye'de ısınan bir konu ve yerellerden böyle haberleri duymaya devam edeceğiz gibi bir başka diğer haberimizde aslında bu İyi ya da kötü değil haberin iyi ya da kötü olmasını beklediğimiz bir haber bugün e, yine demiştik Rize'deyiz Rize e, idare mahkemesindeki bir davayı takip ediyoruz bir yandan da 90'lardan bu yana e, Artvin Cerrah Tepe'de e, maden yapılmaya çalışılıyor Artvin Cerrah Tepe şunun için çok önemli diğer her yer e, çok önemli ama Artvin Cerrah Tepe dünyada doğa koruma alanındaki sıcak 25 bölgeden bir tanesi dolayısıyla yani e, çok Biyoçeşitliği çok zengin olan ekosistemleri, çok e, zengin olan ve endemik türleri çok fazla olan bir bölge, bu bölgede maden yapı, maden aç ocağı açılmak isteniyor ve madencilik faaliyetlerine başlanmak isteniyor. E, Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde 2012 yılında 258 yurttaşımız e, Rize İdare Mahkemesine verilen madencilik lisansının iptal için dava açmıştı. Bu dava ile ilgili olarak iki kez durdurma, iki, iki kez de iptal kararı verdi Rize. ...idare mahkemesi ancak son duruşmada iptal lisansın iptali talebini reddetti. Bundan sonra davaların başvurusu üzerine Trabzon Bölge İdare Mahkemesi... E, ...red kararını bozdu ve çalışmaları durdurdu. Şimdi tekrar mahkemede yani Rize, Rize İdare Mahkemesi'nde bir kez daha görüşünecek. Ya Rize İdare Mahkemesi üçüncü kez projeyi iptal edecek ve Cerat Tepe'yi kurtaracak... ...ya da kararını değiştirmeyecek ve Cerat Tepe'deki madenciliğin önünü açacak... Biz özellikle tema vakfı olarak hani bu bölgede Kaçkar e, dağları projesiyle evet. yaptığımız e, Kaçkar dağları sürdürülebilir orman kullanımı ve korunması projesi kapsamında çok sık o bölgeye gidip gelen insanlar olarak o bölgeyi gerçekten e, korunması ve madenciliğe kesinlikle açılmaması konusunda hani, hem Yeşil Artvin Derneği'nin arkasındayız ve çalışmalarını destekliyoruz hem de konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Zaten şu anda da yani 9 itibariyle aslında sabah 9'dan beri hem Tema Gönülleri hem Rize Artvin, Yeşil Artvin Derneği Gönüllüleri mahkemenin bahçesinde bekliyorlar. Umarız iyi haber olur. Rize İdare Mahkemesi'nin bugüne kadar HES'lerle ilgili verdiği olumlu hatta manifesto niteliğinde kararlar var. Umarız bugün de iyi bir, bir karar çıkar mahkemeden. Evet. Umarız. Ee, şimdi bir şarkı dinleyelim. Arkasından da Tabiat Kanunu izleme girişimi sözcüsü Hüsrev Özkar'a bağlanalım ve Yakında meclise gelmesi beklenen Tabiat Kanununun ne olduğunu, içeriğini ve neden buna karşı çıkıldığını e, hep beraber ince al e, serisinden. <gülüyor> Evet, Doğa için Çalı dinledik. Şimdi de Doğa için Ses Ver kampanyası ile ilgili olarak konuşacağız. Konumuz Tabiat Tabiat Kanı İzleme Girişimi sözcüsü Sayın Hüseyin Özkara. Hüseyin Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle Merhaba. e, sizden tabiat kanunu izleme girişimi nedir? Onunla ilgili olarak e, kaç üyesi vardır? Onunla ilgili olarak kısa bir bilgi alıp e, daha sonra bir dua için ses ver e, kampanyası ve gündemde olan Tabiat ve biyolojik çeşitli koruma kanun tasarısının tasarısına neden karşı olduğumuzu bu kadar büyük e, STK grubu olarak onları dinlemek isteriz. Evet. Şimdi e, tabiat kanunu izleme girişimi 2009 yılında faaliyete geçmiş bir platform diyelim nedeni de şu 2009 yılında bu İkizdere'deki heslerle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı alınınca daha önce hazırlanmış olan tabiat tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasa tasarısı tekrar gündeme getirildi yani idarenin çıkardı idare mahkemelerinin çıkardığı işte bu engelin nasıl aşabiliriz yani iktidar açısından Bu doğrultuda hızlı bir şekilde yeniden bu yasanın hazırlanması istendi ve işin özüne, ruhuna aykırı bir çalışma süreci başladı. Biz de o gün için 70'e yakın sivil toplum örgütü bir araya geldik ve böyle bir platform oluşturduk. Bu platformda TEMA, Greenpeace, Doğa Hayat Koruma Derneği, VHF, çeşitli doğayla ilgili vakıf ve dernekler, Türk Ormancılar Derneği bunların hepsi Bu çatı altında birleşti. Tek bir ses olarak bir e, çalışma düzeni, bir yürütme kurulu oluşturduk. 2009'dan bugüne kadar bu çalışmalar devam ediyor. Çekik olarak. Ben de bu grubun sözcüsü olarak 2009'dan beri bu çalışmaların içerisinde yer alıyorum. <gülüyor> Doğal olarak e, en son geldiğimiz noktada e, 78 sivil toplum örgütü yine son zamanda 3 örgüt daha katıldı. Çevre Mühendisleri Odası, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı koruma platformu gibi bu ilavelerle birlikte son günlerde çok ciddi bir tekrar yasayla ilgili tartışmayı hazırlamaya çalışıyoruz mecliste 10 gün içinde daha doğrusu hafta başı itibariyle 10 gün içinde gündeme gelmesi söz konusu diye bütün bu STK'lar ve bireyler alarma geçtiler. Bununla ilgili olarak bir gelişmeleri Ankara'da siz çok yakından takip ediyorsunuz konuyu. Evet. Onunla ilgili olarak yani esas olarak evet, hani bu tabiatı önümüzde... ve... pardon, pardon şey soracaktım yani tabiatı ve biyolojik çeşitlilik koruma kanununa e, hani ismine bakınca çok albenili duruyor sanki hani gerçekten bir koruma kanunuymuş gibi duruyor. 78 tane STK'nın bir araya gelip karşı durmasına ve Ankara'da bununla ilgili çalışmalar yürütmesinin esas sebebi nedir? Kanun içeriği e, nelerdir birazcık? Ondan şey ben hemen deneyim. o zaman bu işin yasanın ihtiyaç nereden ortaya çıktı onu bir kısaca vurgulayayım. Şimdi 2000'li yılların başında biliyorsunuz F2 projesi diye ülkemizde bir proje yürütürdü biyolojik çeşitlikle ilgili. Bu proje çerçevesinde o günün koşullarında doğa koruma alanlarıyla, çevreyle biyolojik çeşitlikle ilgili Derli toplu bir yasa söz konusu değildi ve yetkiler çok farklı bakanlıklarda paylaşılıyordu. Bir yetki çatışması vardı. Yani Çevre Bakanlığı'nda sulak alanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda doğal sitler, tarihi kültürel sitler, efendim yine özel çevre koruma alanları ÖÇK'lar, bir de Orman Bakanlığı bünyesinde 2870 sayılı milli parklar yasası çerçevesinde yürütülen çalışmalar vardı. Dolayısıyla çok başlı, hatta zaman zaman birbirinin üstüne oturan statüler bunlar. Aynı yer e, Milli Park'ta olabiliyordu. Başka bir doğal sit alanı ya da kültürel sit alanı olabiliyordu. Dolayısıyla bu çok başlılığı, e, düzeni sokalım, çerçeve bir yasa, tasarısı hazırlayalım ve bu yetki çatışmaları ortadan kalksın diye düşünüyordu, düşünülüyordu. Ve sivil Toplum Örgütleri temel olarak burada amaç maddesinden en sonundaki maddeye kadar Türkiye'deki kormayı daha nasıl etkin kılarız bu hedefi ortaya koymuştu nasıl etkin kılarız yani bu yetki çatışmasını ortadan kaldıran katılımcılığı esas alan sivil toplum örgütlerini ve bu konudaki yapılacak olan çalışmaları e, nasıl derli toplu hale getiririz otokontrolü nasıl sağlarız e, yürütme organı ile birlikte bu işleri nasıl yürütürüz e, düşüncesindeydi. Tabii ki bu çalışmalar yürürken işin taraflarını, ilgi gruplarını doğru noktalarda oturtmamız gerekiyordu ve çeşitli kurullara ihtiyaç vardı. Mesela bir önceki hazırlanan yine Akispe döneminin 2011 son taslağında seçimlerden önce kadık oldu şimdi o. Ulusal Tabiat Koruma Kurulu vardı, Mahalli Kurulu vardı bir de Bilim Kurulu vardı. Yani Bunu katılımcılıkla hecesi, ilgili olarak e, önemli mekanizmalar öngörülüyordu değil mi? Tabii. Şimdi o mekanizmaların içerisinde bilim adamları, e, sivil toplum örgütleri vardı. Dolayısıyla eğer bir doğa koruma alanı ile ilgili kararlar üretecekseniz o kararları paylaşıyordunuz. En azından taraflar birbirlerini denetleyebiliyordu. Görüşlerini söylüyordu, uyarılarını getiriyordu. Şimdi bu mekanizma tamamen kalktı bu son tasarı ile birlikte. Dolayısıyla bu bir koruma yasası olmaktan çıktı. Biraz önce söylediğim konuşmamın başında 2009 yılındaki olayı ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verince Hester'le ilgili He, o zaman biz arkadaş bu kullanım e, kararlarını böyle bizi yasalar elimizi kolumuzu bağlamasın. Adı koruma yasası dediğimiz bir yasa var. Onun içini boşaltalım. Hatta amaç maddesine bakın çok önemlidir. Amaç maddesinin içerisine bu izin lütufaklar kondu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şu laflarla. Yani evet. bir koruma kanununda sizin ancak korumadan yani korumanın temel prensiplerini ancak derce edebilirsiniz amaca. Neyi koruyacağınızı hedefliyorsanız. Yasanın içeriğinde buna vereceğiniz izinler de zaten sınırlayıcı olacaktır. Mesela e, ekolojik etki değerlendirmesi diyoruz. Bu anlamda o değerlendirme olumsuz çıkacak olursa zaten bunu tartışmayacaksınız. Ya da bir mutlak koruma alanının içerisinde yer alıyorsa daha baştan kaldıracaksınız. Dolayısıyla bunların hepsini aşan bir mantıkla tamamen kullanmaya hedeflenmiş, korumayı düşünmeyen ve bugüne kadar ki koruduklarımızı yok edecek bir yasa. Yani i̇şte korunan alanları, bir... şöyle şeyler basına yansıyor. Bizde siz, yani zaten e, Tabiat Kanunu izleme girişiminden önce de sizin e, Milli Parklar döneminden de gelen deneyiminiz yüzünden bu konuyu özellikle açmanızı istiyorum. Çok e, basına da yansıyan bir konu. Yani korunan alanlar üzerinde de, yani koruna, bugüne kadar koruduğumuz alanlarla ilgili olarak bile yatırım yapılabileceği yönünde haberler çıkıyor. Gerçekten evet, de yasa... Evet, haberler bunun... çıkıyor değil. Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Biliyorsunuz, Ee, bizim ülkemiz heterojen bir yapıya sahip coğrafi yapılar olarak yani e, tek bir ekosistemden bahsedemezsiniz, ekosistemler çeşitliliğinden bahsedersiniz. Çünkü sıfır metreden 300 metrenin üzerindeki yükseltiye kadar değişik coğrafyalar var. Dağ ekosistemleri, sulak akı ekos alan ekosistemi, orman ekosistemi hep farklı farklı yapılar. Dolayısıyla bizim ülkemizin genel karakteri heterojen. Bu ne demek? Şimdi heterojen ülkelerde eğer biyolojik çeşitliliğinizi korumaya hedefliyorsanız hedeflediğiniz o şeye varabilmeniz için örnek olarak söylüyorum. Mesela ülkenizde 10.661 ülkemizde bitki türü var. Şimdi bu tür olaylardaki başarı şöyle değerlendiriyor. Bu bitki türlerinin ne kadarını koruma altına aldınız? Eğer %90'ın üzerinde ifade edebiliyorsanız bir başarıdır bu. Veya 454 kuş türü var. Bunun ne kadarını koruma altına aldınız bu korunan alanlarla birlikte? Bunu anlatabiliyorsanız, diyorsanız ki %99'unu koruyorum, %98'ini koruyorum, bunun bir anlamı vardır. Doğal olarak bu söylediğimiz anlamda %90'ların üzerinde ifade edilen bir korumayı Türkiye'de yapabilmeniz için, biraz önce söylediğim gibi heterojen yapısından dolayı, yüz ölçümünün en az %15'i kadar bir alanı koruma alanı olarak ayırmanız lazım. Halbuki ülkemizde biz şu güne kadar 60 yılın mücadelesidir bu yüzde 4 koronan alan oranı. Bu kanundan anladığımız kadarıyla o da ortadan yani kalkıyor. Yani yüzde 4'e göz çok Bak çok güzel bir noktaya tespit ediyorsunuz. Geldik bu noktaya. Şimdi bu yüzde 4'ün üzerinde yani yüzde 96'yı zaten hallettik. Ya bu yüzde 4 de önümüzde engel teşkil ediyor gibi bir mantık var. Ve bu %4'ün üzerinde biraz önce söylediğiniz gibi yeniden değerlendirme diye bir olay var hazırlanan yasa tasarısının 6. maddesinde. Diyor ki söz konusu bu bugüne kadar ilan edilen alanlarda gerekirse sınır değişikliği, daraltma hatta ortadan kaldırma. Evet. Şimdi siz idareye böyle bir keyfi yetkiyi verdiğinizde evet. demektir ki bugün Türkiye'nin gözbebeği olan işte 40'ın üzerinde milli park var. Bu milli parkları anında ortadan kaldırabileceksiniz. Yani bir an için düşünün ki Dilek Yarımadası, Menderes Tertesi milli parkı yok. Ne oldu? İdare buraya gerek görmüyoruz dedi, kaldırdı. Ya da bir yaban hayatı nasıl... koruma sahasının içine ya da öngörülüyorsa, ön yan taraftan maden geçiliyorsa onun bir kısmına göz dikilebilecek, öyle mi? Tabii, yani şimdi hatta atıyorum Dilek Yarımadası, Menderes Tertesi milli parkı Veya Marmara İsmici Parkı'da biz buraya nükleer santral kuracağız. O da mümkün. Çünkü niye? Bu söylediğimiz yeniden değerlendirmenin yanı sıra bir de ekolojik etki değerlendirilmesi diye bir maddemiz var. O maddede de diyor ki efendim bu tür yatırımlar yapılacağı zaman ekolojik etki değerlendirmesi yapılır. Olumsuz bulunursa diyor ona söz diyor ki ancak olumsuz bulunsa bile Ali menfaatler, bunun adını da şöyle koymuşlar. Üstün kamu yararı. Hı hı. Olursa, ekolojik etki değerlendirmesi olumsuz bile çıksa, buraya siz nükleer santral yapabileceksiniz. E, peki ya buna, da, buna kim karar verecek? Yani üstün idare, kamu yararının idare, olduğunu. Tamam. İdare karar verecek. Yani, yani bakanlık karar verecek. Burada sivil toplum örgütleri, ilgi grupları, bunu bu, bu konuyu tartışacaklar yok. Artık siz e, idare mahkemelerine ya da bunu götürdüğünüzde, Artık şunu da düşünemiyorsunuz. Çünkü e, öyle bir mekanizma oluştu ki oradan da red cevapları geliyor. Dolayısıyla bu tür bir üstün kamu yararı gibi bir muğlak ifadeyle mesela diyor ki orada çevre sağlığı insan sağlığı ve kamu güvenliği yani üstün kamu yararından karşı. Peki ben şimdi soruyorum. Bir ilin köp sorunu var. Bu çöpleri bir yerlere bırakmanız gerekiyor. Dediniz ki ya bu şehrin merkezinde olmuyor. Biz bunu götürelim. Ormanın içine bırakalım dediniz. Şimdi o belediye başkanına göre, o yöneticiye göre bu bir e, şey, olumlu bir şey. Niye? Bak çevrede görünmüyor, götürdüm bir yere attım. E, tamam da bıraktığın alanda ne olacak? Sana göre bu insan sağlığı ya da çevre sağlığı açısından düşünüyorsun. Bana göre böyle bir hakkın yok, oraları kirletemezsin. Atıkları götürüp bırakabileceksiniz, kimyasal atıkları götürüp bırakabileceksiniz. Ya bu senin dışında olan bir yer değil ki. Belki şu an orada sen orayı yaşam alanı olarak kullanmıyorsun ama orası oksijen deposu ormanikosistemleri. Ve ormanikosistemlerinde bu tür atıkları bıraktığınızda çözünme şansı yok. Dolayısıyla hiçbir zaman çevreye duyarlı bir sistemi değil sadece idare olarak o gün için sorunlarınızı aşmayı düşünüyorsunuz. Ben bu sorunu öteliyorum diyorsunuz. Ötelemektir bu. Halbuki yeni sorunları doğuracak. Dediğiniz gibi o zaman Biz bu %4'lük koruduğumuz dediğimiz bugüne kadar göğsümüzü geri ben orada yaklaşık 10 yıla yakın milli partlarda çalıştım. 3,5 yılda genel müdürlük yaptım. Açık söylüyorum bizim bıraktığımız noktanın çok çok gerisinde bir anlayışla devam ediliyor. Yani buralar bir koruma alanı değil. Nasıl kullanılırızın, buraları nasıl dağıtır, parçalarız. Ranta sokarızın çabası içine giriyor insanlar. Peki Hüseyin için hakikaten bu yönü çok acı. Ee, 60 yıllık emek ortadan kaldırılıyor. Anlıyorum. Hüsre Bey özellikle o zaman öncelikle bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen dinleyicilerimizi e, Tabiat Kanunu izleme girişiminin web sitesine ve Facebook sayfasına yönlendirip ben biraz e, şu an için yani bu e, Doğa için ses ver kampanyasına e, kampanyasından bahsedelim istiyorum. E, Hüsre Bey'in e, bahsettiği konular neden tabiat kanununun e, mecliste şu anda mecliste olan Tabiat ve Biyolojik Çeşitliği Koruma Kanunu neden zararlı oldu ve buna neden karşı çıktığımızı daha detaylı okumak isteyen e, dinleyicilerimizi Facebook.com bölü işareti tabiat kanunu izleme girişimi sayfasından bilgi almaları. Benim telefonla, bana direkt telefona da ulaşabilirler. Evet ve Hüsrev Bey'in iletişim bilgileri bütün bu üye olan tema vakfı diğer kurumlar orada paylaştık e, kamuoyu duyurlarını. Onun altında Hüsrev Bey'den de ayrıntılı bilgi de alınabilir. Peki o zaman doğa için ses vere gelelim e, Hüsrev Bey. Evet. Şu aşamada mecliste her an gündeme gelebilir diyoruz ve bu kanun tasarısının çekilmesini istiyoruz. E, bunun için neler yapılıyor şu anda onları dinleyelim sizden. Şimdi şöyle söyleyeyim bir biliyorsunuz Change.org'da bir şeyimiz var imzan kampanyamız var. Çok e, yaygın bir şekilde e, kabul, üstü kabul görüyor ve insanların ben bu anlamdaki duyarlılığını da kutluyorum. Çünkü sahip çıkarsak bu yükselecek. Diğer boyutuyla e, en geniş şekilde sivil toplum örgütleri sorumluluk üstleniyor ve önümüzdeki süreçte bir açık alan toplantısı düşünüyoruz doğa severlerle birlikte önümüzdeki hafta sonu. Dolayısıyla e, yapmış olduğumuz çalışmanın amacına ulaşabilmesi için duyarlılığın yükselmesi lazım. Bu konuda da e, yine sivil toplum örgütleri ve diğer alanlarda öne çıkmış e, halkın üstü kabul gösterdiği Nasuh, Nasuh Maruki gibi e, insanların da bu konuda öncülük yapması da söz konusu bu organizasyonda. Kendimizi en iyi şekilde anlatabilmemiz için de sağ olsunlar bu konuda destek de veriyorlar. E, hızlı bir şekilde bu kampanyaları e, yazılı basınla, görsel basınla paylaşıp Ee, düşüncelerimizi aktararak bu konuda en azından bilgi sahibi olmayan yeteri kadar bu konuda bilgilenmemiş insanlara da ulaşmış olacağız. Ee, her geçen gün bizim e, tabiat kanunu izleme girişimini destekleyen kurum sayısı da artıyor. Sivil toplum sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. Ve e, açıkçası bu alandaki sesimizi her geçen gün daha da yükselterek tepki göstermemiz lazım. Hüsre Bey çok teşekkür ediyoruz size. Doğa için yaptıklarınıza, doğa için lobi çalışmalarınıza gönülden destek veriyoruz. Size Ankara'da kolaylıklar. Programımıza katıldığınız için teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de kolay gelsin efendim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Hüsre Bey'in bahsettiği imza kampanyasının ben web sitesi adresini tekrarlamak istiyorum. Açık radyo dinleyicisi duyarlıdır hepimiz biliyoruz. Onun için değerli dinleyiciler lütfen iki dakikanızı ayırın ve www.change.org.com Bölü işareti tabiat kanunu linkinden doğa için ses ver imza kampanyasına destek verin. İmza kampanyasına ulaşmak için başka bir linkte yine facebook.com bölü işareti tabiat kanunu izleme girişimi. Buradan sevgili Nasuh Mahruki'ye de girişimin çalışmalarına destek olduğu ve bu kampanyanın yüzü olarak kampanyanın başlatıcısı olarak konuya dikkat çektiği için de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Aynı zamanda kampanyaya birçok ünlü isim de destek verdi. Onlara da e, hani Nasuh Mahruki gıyabında teşekkür etmiş olalım. Çünkü tek tek isimleri sayarsak vaktimiz yetmeyecek gibi görünüyor. E, kampanya destek olan herkese teşekkür edelim ve e, hakikaten yani bu kanunun geçmesi demek bizim artık neredeyse e, nefes alacak alanımızın kalmaması anlamına geliyor. O yüzden biraz daha galiba şu an dayanışmamız ve mümkün olduğu kadar hep birlikte daha çok ses çıkartmamız gerekiyor. O zaman doğa Öyle. için ses ver diyelim <gülüyor> hepimizi ilgilendirecek 81 ildeki çok değerli her alanımızı doğamızı doğamıza sahip çıkmak için hep birlikte ses verelim ee, ve kampanya imza kampanyası başta olmak üzere diğer bütün anlamda duyurarak katılarak e, duyurmaya ve destek olmaya devam edelim. Evet hatta e, bunu da kısaca söyleyip hemen çıkalım yarın da e, Twitter üzerinden bir etkinlik olacak e, doğa için ses ver hashtag ile yine e, tabiat kanununu. Nunun bu haliyle meclisten geçmemesi için bir kampanya başlatılacak. Buna da e, Twitter kullanan dinleyicilerimizin katılması için davet etmiş olalım. Sözümüz Pro... milletvekillerine <gülüyor> programı kapatmamız lazım biliyoruz ama bütün bu kampanyaları bütün bu çalışmaları aslında milletvekillerine mecliste öncelikle gündeme gelmemesi. Gündeme gelirse de gerçekten yüreklerini sesini dinleyerek doğamız için e, böyle zararlı olacak bir e, yasa tasarısını kabul etmemeleri için seslenmek istiyoruz. Evet. Önümüzdeki hafta görüş bizlere şimdilik hoşça kalın diyelim. Yeşil dalga. Çevre mücadeleleri üzerine. Hazırlayan: Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü.